Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Har kovulmuş şeytandan Allah'a sınırız. Esirgeyi bağışlayan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Innelhamdellillahi nesta'inu ve nesta'affiru. Ve nevzu billahi min şurur anfusini azamın seyyat-i amalina. Men yasihillahu felamudillela ve men yudril felaha diyela. Eşhadu an la ilaha illallahu vehdahula şerikele. Ve eşhadu anna Muhammadan abduhu ve resulhu Kardeşler övgü ancak Allah'adır. Ancak onu över, yalnız ondan yardım ve mahvir etleriz. Nefislerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sanırız. Nefislerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sanırız. Nefislerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sanırız. Rabbim ihlaslı bir şekilde, bilinçli bir şekilde, şuurlu bir şekilde nefsimizin saçmalıklarını bilip Şeyh Huluslan'ın arkadan gelen selefin yolunu takip eden Nebevi metotu takviyeden alimlerden birisine dediği gibi insan kendi nefsinin saçmalıklarını bilirse işte bu edeptir kardeşler. Yani ona kulak vermezse bu da Allah için insanlara kurtuluş yolunu götüren bir metottur. İnsan nefsinin saçmalıklarını bilirse. O yüzden Rabbim nefsimizin saçmalıklarını bilip o saçmalıklar bizim veses olarak bize geldiği zaman bunu akıl edip, bunu fark edip Rabbimize doğru olan murakada yolunda yol almayı Rabbim bize nasip etsin. Kareşer <gülüyor> Allah bir kuluna hayır yazmışsa, bütün insanlar, bütün cünel ve bütün melekut alemi toplansa, Allah Azze Celle'nin yazdığı hayri engelleyemediği gibi, yine allah Teala bize bir şer yazmışsa, bütün insanlar, bütün cünel ve bütün melekut alemi toplansa, Rabbimizin bize yazdığı şeri de kimse gideremez. Neden biz her hafta bu kelimeyi tekrar ediyoruz? Bu konuda kıyamet kadar ayet ve hadisler de var. Allah-u Teala hep sohbet yaparken bu hutbetül haci dediğimiz sahih-i üstün, 3. 5'li sayfada bu geliyor. Bir insan gerçekten Rabbinin kendisine getirmiş, göndermiş olduğu hayrı veya başına isap etmeli olan şerri bildiği zaman Allah Resulü Buhari'de geçen hadisedeki gibi kendi nefsinizdeki diyor Subhanallah kendi gözünüzdeki diyor Marte'yi bırakmış başkasının gözündeki çöple mi uğraşıyorsunuz? Bir insan kendi nefsini tanımaya başladığı zaman kardeşler ve nefsine sebep olan arzayı fark etmeye başladığı zaman artık o fark ettikten sonraki mücadelesi kardeşlerim nefsle uğraşmasıdır. Bir insanın ne? namazında bir müşkülat varsa kardeşler inanın onun tevhidinde problem var. Bir insanın tevhidinde problem varsa kardeşler Allah'ın varlığında müşkülat var o kişinin. Fıtrat dediğimiz hasilete giriyor bu. Bir insanın fıtratında müşkülat varsa kardeşlerim ta bu o küçük yaştaki anne babanın yetiştirme tarzındaki o yetiştirmedeki anne babanın ona vermiş olduğu yanlış eğitimde problem var. Ve o toplumun onu yetiştirmesinde problem var kardeşler. Biz bu hale kadar geldik. Rabbim bize hidayet nasip etti, doğru yolu gösterdi. Bize ilim nasip etti. Cemaat ortamına koydur Rabbim bizi. Ama sahabeyi Allah Resulü'ne dediği gibi sende hala cahiliyden kalma kalıntılar var. Biz dersleri dinlerken acaba yanımızdaki insanlara mı tefekkür ediyoruz? Hani bunu öğreneyim, <gülüyor> kavrayım, anlayayım. Ondan sonra bunu insanlara anlatayım. Yoksa hakikaten kendi nefsimizi mi ön plana alıp hakikaten bu dinlediğim şeylerin ben neresindeyim hangi satırlardayım bir insan yanındaki insan etrafındaki insanları düşünmeye başlıyorsa aleyküm selam inanın baştaki arızalardan bir tanesi ölümü uzak gördüğü içindir nesile mahsebe yapmadığı içindir murakabeye girişmediği içindir kabristanları ziyarete gitmediği içindir uzun emellere giriştiği içindir kalbindeki dünya sevgisinin çokluğundandır Ve dünya meşakkatinin onu içine alıp sarmasındandır. Günahların masiyetlerin kendisini peş peşe sarıp ayette Allah hocam buyurduğu gibi kim bir günah kazanır da diyor o da onu çepeçevre kuşatırsa o da cehennem ehlinin yaranındandır diyor. Ben bu ayeti bir hadis eline sordum. Ve orada ayette hani ebedi kalacağı cehennem yeridir diye geçiyor. Hakikaten insanı ürkütüyor. Burada şirkten alakalı bir olay yok. Kim bir günah kazanırsa diyor. Ve o da onu çepeçevre kuşatırsa ya bir günah insanı nasıl kuşatır ya? Ve onun gideceği yer ebedi cehennemdir, diyor. Hocam dedim, buradaki şey, şirkle alakalı bir şey gözükmüyor ama bir amel, insan zaman zaman bulaştığı bir amelden kurtulamayabiliyor. Televizyon hastalığı olabilir, internet olabilir, dışarıda gözün aslında korunamaya olabilir, gıybetten korunamama olabilir, kendi nefsini unutup birilerle uğraşma olabilir. Yani bunu çoğaltabiliriz kendi nefsinde. Ama bir insanı, yani bir masiyet nasıl çevre çevre kuşatıyor? masiyet yavaş, yavaş yavaş yavaş salih amellerden alıkoyuyorsa hayırlı ortamlardan uzaklaştırıyorsa tekrar geçmişteki cahiliye hayatına götürmeye başlıyorsa ahlakıyla kişiliğiyle davranışıyla bak işte o günahını çepeçevre kuşatmaya başlamış o yüzden İbn Abbas ne diyordu hiçbir küçük günah küçük günah sayılmaz istiğfar edilmediçe, yani tekrar edildikçe İşte bu ayetin tefsirini de öyle zikrediyor subhanallah küçük günahları düşünün Ben beyaz bir mendil düşünün. O küçük günahların oraya her <gülüyor> birisi yan leke olduğunu düşünün. Teşekkürdüm böyle. Ve dola dola dola dola öyle bir duruma, öyle bir aşamaya geliyor ki mendil simsiyah oluyor. İşte İbn Abbas'ın dediği burada bu. Tövbe Töbe edilmediğiçe hiçbir küçük günah küçük günah değil. İsfar edilmediğiçe de büyük günah büyük günah değil. Ve devamlara diyor ki "Subhanallah." Mümin ile facir insanın halini anlatırken Mümin diyor. küçük günahlarını koca koca kayaların altında kalmış gibi görür. Küçük günahlarını. Ama facih kimseyi hissediyor. Subhanallah. Normal günahlarını dahi küçücük ve basit görür. sineği ısırması gibi görür. Şimdi herkes kendi nefsinde başlasın bunu tefekkür etmeye. <gülüyor> Dedik ya tefekkür etmemiz gerekiyor. Murakabe yapmamız gerekiyor. Düşünmemiz gerekiyor. Ve biz tevhidi hakikaten ne kadar anladık? Tevhid nedir? Subhanallah. Tevhid nedir? Biz tevhidi nasıl anladık? Yani sahabenin döneminde mesela öyle bir döneme gelmiştik ki diyor biz yani sizin nazarınıza işte on tane amelden dokuzunu biz terk ettiğimiz zaman biz kendimizi helak, e, birini terk ettiğimiz zaman kendimizi helakta görürdük diyor sahabe. Ama belki öyle bir zaman gelecek ki on tane amelden bir tanesini koruyamayacak Müslüman. Herkes şöyle ilk iman ettiği zamanı şöyle bir tefekkür etsin. Kalbindeki imanının coştuğunu, ihlasının arttığını, ölümü yakinen düşündüğünü, o ibadetten haz ve zevk aldığını, şirkten arındığını, imanın lezzetini tam tatlı anı şöyle bir düşünsün. Gittikçe amel üstüne amel artırıyor. Amel üstüne amel artırıyor. Cahali adetlerini gittiçe terk ediyor. Namazlar Namazlarını huşuyla kılıyor. Her amel üstüne amel artışı var. Öyle bir zamana geliyor ki bu insan bu zaman geri sayım başlıyor amellerde yavaş yavaş azalmalar azalmalar azalmalar azalmalar ve ondan sonra öyle bir döneme geliyor ki şeytan bu defa geliyor insana diyor ki sen tevhidlisin Allah seni affeder kardeş biz tevhid kelimesini nerede hatırlamamız gerekiyor bizim içimizde zaman zaman bu kelimeler kullanılıyor tevhid insanı günahlarda ruhsat olarak mı gündeme gelip hatırlanacak bir şey yoksa tevhid gerçekten insanı gidiş Allah'a yaklaştıracak bir şey mi peki tevhid nedir kardeşler Yani masiyetler çoğalınca şeytan şu tevil kelimesini nerede kullanıyor bize? Ben tevil edeyim Allah beni affeder. Ya biz Allah'tan garanti mi aldık? Hayır. Affolup olmayacağımızı nereden biliyoruz? Bakınız hadislere kardeşler, subhanallah. Ümmetimin günahları affolunmuştur buyuruyor Allah Resulü. Ancak günahını açıktan işleyenler müstesna. Bakın burada günahın küçüğü büyüğü bahsedilmiyor. Ümmetimin günahları affolunmuştur şirkten aranan, salih amellerini işleyen kişiler için kazıyor. Ama diyor günahını açıktan işleyenler müstesna. Demek ki insan günahını açıktan işleyebiliyorsa bu insandan haya gitmiş demek. Allah Resulü imanın şartlarını anlatırken üç faslada önce anlatıyor. Dil ile, kalb ile azalarla. Ondan sonra da 70 kusur şübedir diyor. En yükseği entelâ ilahe illallah en aşağısı yoldan geçen taşıp kaldırmak, izale etmek Allah rızasını gözeterek bir insana ayağını çarpmasın. Buniyi takdirmak el haya vel ve iman haya imandandır diyor. Bir insan açıktan günah işliyorsa arkadaşlar. Açıktan işlemek demek artık insanların içinde o günahı işlerken etkilenmemek demektir. Utanmamak demektir. Sıkılmamak demektir. Artık o insanlara da o günahı teşvik etmek demektir. Davetiye çıkarmak demektir. Peki bir insan bu günahı nasıl işliyor çok rahat. İmanı hangi boyutta? El haya vel ve iman. Allah Resulü haya imandandır diyor. Bakınız bütün peygamberler kavimlerini nasil etlerken ve peygamber aleyhisselatü vesselam da aynı sözü zikrediyor. Bütün peygamberlerden kalan bir miras var diyor. Allah'tan utanmıyorsan istediğini yap. Kardeşler Allah'tan haya etmek var ya Allah'tan korkmak, Allah'tan utanmak, ittika etmek var ya basit bir amel, basit bir eylem değil. Bir insan Allah'a karşı murakabesi bitmişse Rabbine karşı utanması, hayası, sıkılması bitmişse Allah'tan artık onu insanların içine de dehşir etmeye başlar. Bir de artık insanların içinde günah işleme başlarken utanır, sıkılır. Belli bir konumu, kariyeri vardır. Ama Allah'ın sünnetullahında değişiklik yoktur. Kim insanların kızması pahasına. Allah'ın razı olacağı amelleri ve eylemleri yaparsa, taşta geliyor bu hadis sahiptir. allah Teala o insanların şerinden onu korur. Burada Allah'ın korumasını görüyorsun. Ama öyle bir insana bakıyorsun ki kim diyor? Allah'ın kızması pahasına masiyet işlerse, günah işlerse diyor allah Teala elinde de sonunda da diyor, o insanların eline onu bırakır. İlk önce o insan günahlarını saklar. Çünkü en baştaki niyeti insanlar içindi. İnsanlardan bir değer, bir aferin, bir övgü veya dünyalık bir menfaat çıkardı. Fis-i Sebilah için değiliz duam el önce. Ama Allah-u Teala bunu biliyordu, ezeli ilmiyle. Ama o kuluna bir mühlet, bir fırsat verdi allah Teala. Çünkü allah Teala buyuruyor ki biz kullarımıza uyarıcı, elçi, Davetçi göndermelikçe azap edici değiliz. Bu Allah-u Teala'nın sünnetullahıdır. Sünnetullah'ta değişiklik yok. Şimdi allah Celle Teala zulmü kendi nesine haram etmiş ve insanlar arasında zulmetmeyene de hükmetmiş. Şimdi herkes kendi nesine şöyle bir durup tefekkür edecek. Ben bir zaman önce bir amel yaptıysam, bir zaman sonra o amel benden gitmeye başladıysa, o zaman ben önce o ameli niye yaptım? Kardeşler Allah için olmayan bir amel kalıcı değil. Önce bu cümle e, aklınızda bir kalsın. Allah için olmayan bir amel kalıcı değil. O zaman benden ilk önce yapmış olduğum amel şu anda niye yok? Ben sorgulamak zorundayım mahşer gelmeden. Kabir hayatı başlamadan ben bu ameli burada sorgulamak zorundayım. Çünkü amel soluk alıp veriyorum, nefes alıp veriyorum. Ve hala bana şu anda bir fırsat verilmiş. Allah Resulü müminlere kabir ziyaretlerini yapın derken, cenazelerin peşine gidin derken, yani dünyalık işlerinizi bırakın, çalışmayın, inzivaya çekilin, evlenmeyin, dağlara çekilin anlamında değildi herhalde. Peki burada anlamam gereken neydi benim? Amellerimi sorgulamam gerekiyor. Kendimi rabote etmem gerekiyor. Acaba yaptığım ameller niye eksiliyor? Niye azalıyor? Acaba ilk yaptığım zamanlarda Allah için mi yapıyordum? Allah için ondan hiçbir amel, başlığı hatırlayın, kalıcı değil kardeşler. Ve kardeşlerim inanın her küçük büyüğe giden bir yoldur. Yani hiçbir ameli küçük görmeyin. Günah da olabilir, salih amel de olabilir. Çünkü biz ilk bir münafaden bir haber işittik. Ve ona kulak kabarttık. Bak buraya kadar bizi getirdi. O bir bir dinleme, bir nasihat. Bir uyarı. Ve bu defa Aleyküm Selam var Allah'a. Diğer kulağımızda da masiyeti dinleyen, dinleyen masiyetlere kulak vere vere onları bertaraf etmeye, etmeye öyle bir duruma geldi ki bu defa ilk zamanla kazandığımız salih ameller bizden gitmeye başladı. O yüzden ayet-i kerimede Allah Ceyla buyuruyor ki onlar ki, 2.3 üstte Rabbim bizi onlardan etsin. Sözü dinlerler. Bak söz dinleme vardır. Sağırlar müstesna. Söz dinleme vardır. Biz bundan kaçamayız. Fıtratta vardır. Dinleyeceğiz. Sözü dinlerler. Ama en güzeline tabi olurlar. Karışlar biz hangisine tabiiz? Şu anda mevcut bulunduğumuz halimizi zikrediyorum. Şu anda mevcut bulunduğumuz bu halimiz. Şu andaki amellerimiz. Şu andaki imanımız. Şu andaki ihlasımız. Şu anda yapmak isteyip de yapamadıklarımız. Neden muvaffak olamıyoruz? Neden dünkü amellerimizi elimize tutamıyoruz? Neden amellerimize bir artışı yok? Ne de yapmak istediğiniz şeyleri yapamıyoruz. Tevhid sohbetini hazırlayan bir davetçi karışmış Allah razı olsun bugün okurken çok hoşuma gitti. Herkes kendi resimde bunu tefekkür etsin. Oraya girmeyeceğim sadece oradaki bir anlatıyı zikredeceğim. Bir insan diyor buradan kendi memleketine gitmek için bilet almışsa. Herkes herhalde içimizde bursalı ya çok az vardır ya da yok gibidir. Buradan kendi memleketini tefekkür etsin. Konuyu anlamak için kendi memleketine gitmeye niyetliydi. Ama otogara gitti, memleketinin tam zıttı olan bir yere bilet aldı. Ama niyeti memleketine gitmek. Bu niyet onu kurtardı mı kardeşim? Niyeti tevhid olan bir insanın, niyeti Allah'ın rızası olan bir insanın, niyeti Allah'a yaklaşmak olan bir insanın. Hani bileti, ameli mi ya farklı? Diyelim ki buradan erzurumlu bir kardeş. Buradan gidecek Erzurum'a bilet almış. Sadeleştirelim daha anlaşılır. Ama Erzurum'a değil de İstanbul'a bilet alırsa bu da hayalinde ben Erzurum'a gideceğim diye hayal kurarsa bu Erzurum'a ulaşabilir mi Ekrem? Ulaşamaz. Niye? Erzurum'a bilet İstanbul almış. İstanbul'a almış. Karışver biz yolculuğumuzu nereye aldık? Biz nereye yolculuğa çıktık? Bedenen kıbleye dönüyoruz. Ruhumuz nereye Allah aşkına? Bedenen kıbleye dönüyoruz. Ruhumuz nereye dönüyor? Ruhumuzun bileti nereye dönük? Tevhid edeyim Allah beni affeder. Ya bu garanti sen nereden aldın? Bakınız sahabeler bile peygamberin vefatından sonra mahşer günü Cebrail Aleyhisselam yanında Allah Resulü Aleyhisselam ateşe doğru çevrilince bir toplumun ayakları Allah Resulü onlar benim ashabımdır diyor. Bak sahabe peygamberi gören insanlar. Bakınız cibrilemin ne diyor. Senden sonra onlar topukları üzerine dinden tardettiler çıktılar. Yani ben hidete geldim tamam kurtuldum. vallahi böyle bir şey yok kardeşim. Bu en kuvvetli yapışkanla bizim tevhid buraya yapıştırılmamış. Bunu bize yapıştıran Allah, vallahi almaya da kadirdir. Tek o zaman ne yapmak gerekiyor? Vallahi korkmak gerekiyor. Bir bir kelimeyle, kelime-i şehadeti getirmeyle, tebidi kabullenmeyle, iman dairesine girmeyle, Allah'a kulluk etmeyle, zikir ve cemaat ortamlarına gelmeyle, ilk davetten buna kulak verip de buraya kadar, bu amelere kadar geldiysek, o zaman batılara kulak vere, vere de buradan uzaklaşıp gideceğiz kardeşler. O yüzden hiç kimse hiçbir amelini kardeşlerim küçük görmesin. Hiçbir amele Zaman zaman derslerde örnek veriyoruz ya. Koca koca orman yangınları kardeşlerim. Bir izmaritten bir kıvılcından başlıyor. İki saat sonra gidin bakın hektar alanlar gitmiş. Araştırmacılar bir araştırma yapıyor. Bir de bakıyorsun ki yani bu koca koca hektarların yanmasına sebep olan vaka bir sigara izmariti. Bir vatandaşın bilinçli bir şekilde ormanda sigara içip de sigarasını atmaz. İki saat sonra gitti ormana bak. Bizim gayri ihtiyarı farkında olmadan ettiğimiz bir söz. Allah Resulü buyuruyor ki kişi farkında olmadan bir söz sarf eder ve kişi bununla farkında olmaz Allah Teala'yı mahşer gününe kadar karaplandırır diyor kişi farkında olmadan bir söz sarf eder diyor bir amel yapar mahşere kadar Allah Teala hoşnut olur biz bunu nasıl anlayacağız nasıl fark edeceğiz gözümüz bakıyor ağzımız konuşuyor kulağımız duyuyor bunları biz kontrol altına nasıl alacağız bakınız kardeşlerim tevhid nedir La ilahe illallah diyor, ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle. Öyle bir kelimedir ki diyor, kökü yerde, dalları yukarıda, meyvesini vermiş bir ağaca benzer. Biz zaman zaman burada Allah-u Teala'nın isimlerini işliyoruz. Reşit, mürşit isimlerini zikrederken, bilirsiniz, Arab Suresi yüksek ayet Allah Azze ve Celle, isimlerin en güzeli Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edin diyor. Ve isimlerinde, Allah'ın isimlerinde aykırıla düşenleri de bırakın. Onlar yapsanının cezasını çekecekler. Peygamber Efendimiz'de Buhari Müslim'de gelen hadiste buyuruyor ki kim bunları bellekse cennete gider. Bakınız Allah Resulü la ilahe illallah için ne diyor? Sahih-i Hadislerinde. La ilahe illallah diyor kardeşlerim cennetin anahtarıdır. Kim la ilahe illallah sözünü diyor, bilinçli şekilde söylerse cennete gider. Ama dişsiz bir anahtardır. Yani la ilahe illallah'ın da kendine göre dişleri vardır. Her anahtarın kendine göre dişi olduğu gibi O'nun anahtarı da kardeşlerim, salih amellerdir. är det. Eller lätta allmänna och amelosäljare. Det var stabilt häktigt och stabilt sabr. Just det. Källmishållet, eller det som är kärnlig, är en del av det. Det är en del av det. Det är en del av det. Det är en del av det. Det är en del av det. Det är en del av det yani reşit mülşit yani dalında olgunlaşmış meyve demektir yani bir kişi tevhidi güzel bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin isimleri ve sıfatlarında yavaş yavaş imanını ve tevhidini kuvvetlendiren Allah'ın sıfatlarını da Allah'ı birleyen, Allah'ın isimlerini Allah'ı birleyen bir mümin, muvahhit her geçen zaman dilimi iki günü birbirine eşit olan ziyandadır, düsturuna bağlı kalarak Allah Celle onu gittikçe yetiştirir, olgunlaştırır bakınız Meryem için Allah Celle aynı öyle diyor onu diye Allah Teala yetiştirir diyor aynı bir bitki gibi yaşat ve Hazreti İsa da meyvesiyle. Şimdi biz kendi meyvelerimizde, kendi amellerimizde şöyle bir bakalım kardeşlerim. Salih amellerimizde şöyle bir bakalım. Kendi nefsimizde şöyle ölmeden önce bir hesaba çekelim. Hakikaten bizim tevhidimizin meyvesi nasıl? Meyvemiz kurtlu mu? Yoksa hakikaten insanlar bizim bu meyvemizden istifade mi ediyor? Amellerimizden dolayı insanlar hidiyete mi geliyor? Yoksa bizim davranışlarımızdan, hal ve hareketlerimizden dolayı insanlar İslam'dan insanlar uzaklaşıyor? İnsanlara tebliğ etmeden Sadece yaşantımızla, dışarıdaki ticaret hayatımızla, dışarıdaki amellerimizle. insanları İslam'a mı ısındırıyoruz? Yoksa insanları İslam'dan mı uzaklaştırıyoruz kardeşlerim? Bizim tevhidimiz ne merhalede? Herkes kendi nefsine şöyle dursun tefekkür etsin kardeşlerim. O tefekkürden sonra da şu ayetlere bir tefekkür edelim kardeşlerim. Subhanallah. Bakınız Allah Azze ve Celle kardeşler, İnkişak suresinde ne buyuruyor? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman Rabbine boyun eğdiğinde ki o zaten boyun eğecektir. Ney? Birazdan gelecek. Yer düzeltildiği zaman, içinde olanları dışarı boşalttığı zaman ve Rabbine boyun eğdiğinde ki o boyun eğecektir buyuruyor Allah Azze ve Celle ve devam ediyor. Ey insan sen Rabbin için çalışıp çabaladın nihayette ona kavuşacaksın. Dünya hayatındaki çabalaman boşa gitmedi. Hayır yapmış olduğun amellerde, şer yapmış olduğun amellerde artık Rabbine kavuşacaksın ve o amelerin karşılığını göreceksin. Kimin de kitabı sağından verilmişse kolayca bir hesap için muhasebe edilecek. Kimin de hesabı diyor, son tarafından verilmişse, elvah diyecek bana. Keşke dünya hayatında kötü insanlara dost ve yaran, arkadaş edilmeseydi. Ama kitabı diyor, sağ tarafından verilen insan diyor, ailesine sevinçli bir şekilde gidecek. Ama diyor, kimin de kitabı arkadan verilmişse, derhal helakını temenni edecek. Keşke yok olsaydım. Keşke hiç yaşamasaydım. Keşke toprak olsaydı, keşke hayvan olsaydı Ne? şu anda da hesabım görülsaydı toprak olsaydım diyecek. Şu anda bizim hayvanlardan üstünlüğümüz ve alçaklığımız mahşer günü belli olacak kardeşlerim. Tün suresini açın okuyun bunu net bir şekilde göreceksiniz. Çünkü o ailesinin içindeyken şımarıktı. Ailece oturup günahları masiyetleri beraber seyrediyordu dedikoddan gıybetten dem veriyordu. Onun bunun hatalarından bahsediyor. Belki o konuştuğu insanlar Allah katına o kişiden dedikodu yapandan, kötülerinden daha hayırlıydı. Ama o kişi bunu farkında bile değildi. Hayır diyor. Muhakkak Rabbı onu görmekteydi. Ama o bunun ciddiyetinde değildi. Ve o bunu önemsememişti. Allah Allah'a zaman zaman ayetlerinde ben sizi görmekteyim buyuruyor. Ben sizi işitmekteyim buyuruyor. Ben sizden haber almaktayım buyuruyor. Sağrınıza sonunda iki tane alıcı melek her yaptığınızı kaydediyor buyuruyor. Peki insan Rabbine karşı ne kadar ciddiyet sahibi. Ve ne kadar ihmalkar. O yüzden kardeşlerim, bakınız gök yaraldığında Allah'a cihazla buyuruyor ki, bu kıyamet günüdür kardeşlerim. Rabbına boyun eğdiğinde, Rabbini dinleyip emrine itaat ettiğinde ve Rabbinin buyruğu doğrusunda yarılma emri gerçekleştiği zaman kardeşlerim, o zaten diyor boyun eğecek diyor Çünkü Allah'ın emri geldiği zaman, Allah'ın emrine kimse karşı gelemez diyor. O Rabbinin emrine boyun eğmiştir. Çünkü senin Rabbin Rabbine karşı konulmayan Rabbin güç sahibidir. Ama insan insanoğlu dünya hayatında masiyetleri ve günahları işlerken o büyük Allah'a karşı Allah'ın azameti korkusu kalbinde onda titreme ve korku meydana getirmiyordu. Rengini benzini kaçırmıyordu. Allah korkusu aklına geldiğinde günahı terk ettirmiyordu Allah korkusu. Ama bakınız mahşer geldiği zaman Allah tarafı buyuracak melik nerede melikler? Yani dünya üzerinde satana sahip olan insanlar nerede? Hani iddia sahipleri? Ve Melik benim buyuracak Allah-u Teala. Ve bütün peygamberler diyorlar ki şu ana kadar Allah-u Teala hiç böyle öfkelenmemişti. Şu an hiç böyle öfkelenmeyecek. İşte o gün bütün peygamberler nefsi nefsi diyecekler kardeşlerim. Bütün peygamberler <gülüyor> cennette cehennem ortaya çıkarılmış. İnsanlar Hazreti adama e gidiyor. Ben günahımın peşindeyim diyor. Nuh Aleyhisselam'a geliyor. Evladımdan olmayacak şeyi istedim ben. Nefsini nefsi diyor. Bütün peygamberler şu kelimeyi kullanıyor. Allah Azze ve Celle şu ana kadar hiç böyle öfkelenmemişti. Şu andan sonra da hiç böyle öfkelenmeyecek. Ben kendi masiyetimle. Hazreti İbrahim'e geldiklerinde bak ikinci halif Allah dostu. İki üç yerde zelle denen yalan söylemiş, hata yapmış. Ben bunların diyor telafisini diyor. Kardeşlerim peygamberler bile o gün nefsi nefsi diyecek. Bizi kim kurtaracak o gün? Ama biz bu dünya hayatına bu günahları işlerken Allah-u Teala'nın azameti kovsuk kalplerimizde, o günahı terk edecek derecede değildi kardeşlerim. Şu anda bu dersi yapmanın gayesi, ola ki belki bir kıvılcım olur, kendi nesimde döneriz, bakınız Allah-u Teala mahşere, mahşer halkına nide ediyor, hükmediyor ve nasıl yer yarılmasın diyor. Nasıl Allah'ın emrine karşı gelsin? Nasıl gelebilir ki diyor. Çünkü Allah'ın emrine kim karşı gelebilir? O gücün, o fermanın karşısında kim durabilir? Bir 61, bir yetmiş, bir seksen boyundaki cılız insan, bir damla sudan şekil verilip insan haline getiren insan şeytanın attığı bir vesile karşısında bir anda Allah'a asi olabiliyor. Ve Allah korkusu kalbine geldiği zaman da o günahı terk edip de gözyaşı döküp de o günahdan sakınmanın derinine düşmüyor. Bu nefsine ağır geliyor. Buna cihad etmek, mücadele etmek nefsine ağır geliyor. Ama sağındaki solundaki insanların kusurlarla ulaşmak nefsine çok hoş geliyor. Niye? Şeytan, içeride bir enerji var. O enerjiyi bir yere şeytan harcayacak. Nereye harcayacak? Sağındaki, solundaki insanların hatalarını, hatalarını söyleyerek kendisinin mücahit olduğunu hatırlatarak böyle takvalı, ihlaslı kendisini avutacak kardeşlerim. Hangimizi Allah korkusunu hatırlayınca şeytan attığı vesvese olan günahı terk ettiriyor. İşte Allah'tan korkan budur. Korku fıtridir. değil. Allah atala gücünüz yettiğince Allah'tan korkun bu diyor. Ve korkuma arayık ancak Allah'tır diyor. Ve yalnız benden korkun buyuruyor. Çünkü hiç kimse Allah gibi karışerim azap edemez. Ve Allah'ın azabına hiç kimse dayanamayacak. Çünkü onun azabı, Rabbim bizi azabından korusun, ateşinden korusun. Hiç dayanılmayacak ve alışılmayacak bir azaptır. Yer düzeltildiği zaman, serpilip yayılıp genişlediği vakit diyor. İbn-i Cerir Taberi bize diyor, zikretinde şöyle zikret ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü olduğunda Allah yeri pamuk gibi yayacak diyor düzecek diyor. Öyle ki insanlardan her biri ancak iki ayağını koyacak yer bulacak. Hazreti Adem'den, Hazreti Muhammed aleyhisselam'a ve kıyamata kadar gelecek bütün insanları o alanda düşünün. Bütün melekler saf saf düzelmiş ve Rabbin geldiği an. Kardeşlerim bu masal hikaye değil bunlar gerçek. Kardeşlerim burası cam pazarı, mal pazarı değil. Biz öyle bir hale gelmişiz ki hakkı konuşmada ayıp yoktur. Tuvaletteki rahat oturuşumuzu bile düşünmek için kruzet tuvalet ayarlamayı düşünürken Yatağımızın sağını, solunu, kışlık, yazlıkını düşünürken, evimizin kombili klimalı düşünürken, arabamızdaki klimayı bir 10 dakika gidelim, yerde üşümeyelim diye düşünürken, kabir hayatını hiç bu şekilde düşünmedik kardeşlerim. Bu hayat da önümüzde bizi bekliyor. Can olarak yaşayan bütün can, bu anlatılan hadiselerle kardeşlerim, karşılaşacak çocukları ihtiyar gün var kardeşlerim. O yüzden Rabbim burada aklımızı başımıza alıp, kısa bir zaman dilimi bile olsa, Şimdi buradan çıktıktan sonra yine dünyaya dalacağız. Yine dünya meşgalesine koşacağız. Bari burada dünyayı arkaya atıp şu anda nefsimizin murakabe ve muhasebe yapmayı, şu an kendi nefsimizle şöyle bir yüzeşip nereye gidiyorsun demeyi, sen biletini nereye aldın? Ey nefsim demeyi cesedin Allah'a, kıblaya dönmüş ruhun ters istikamette ne yapıyorsun deyip de nefsimizle böyle mücadele etmeyi Rabbim bize nasip etsin. Tamam. Kardeşlerim öyle ki insanlardan her bir insanın diyor sağından ilk çağıran Subhanallah. İki tane sürücü gelir diyor kendisine. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne buyuruyor. O sırada ilk çağrılan ben ve Cebrail oluruz diyor. Allah'a and olsun ki Cebrail onu daha önce görmemişti. Ve ben derim ki ey Rabbim bu Cebrail bana bildirdi ki sen onu yani Cebrail'i bana elçi olarak göndermişsin. Aziz ve Allah bakınız kardeşler. Doğru söylemiş. Sonra ben şefaat eder ve derim ki ey Rabbim dünyanın her tarafında kulların sana kulluk ettiler. İşte bu makamı Mahmud'dur denir. İçinde olanları dışarı atıp boşalttığı zaman, içinde olanların ölüleri dışarı atıp onlardan kurtulduğu zaman bakınız kardeşlerim kalplerde ne kadar gizli olan şeyler varsa o gün hepsi tek tek ortaya dökülecek ve insan kaçacak bir yer bulamayacak. Ey insan sen Rabbin için ne yaptın denir o gün. Kardeşlerim o gün dört hesaba çekilmediyse kimse yerinden kıpırdamayacak. Ömrünü nerede geçirdin? Bu umum manada bir hesap. Gençliğini nerede geçirdin? Çoğunluk burada geleceğiz. Şu andaki zaman dilimi. Orada bu gençliğini nerede geçirdin hesabını vermenin derdini burada teneffüs etmeliyiz kardeşlerim. Orada zaten insanlar ağlaya ağlaya gözünden yaş yerine kan akacak. Nehirler olacak. Ama orada bu ağlama insana fayda vermeyecek. Çünkü amel defteri kurmuş artık, bitmiş. O uyanış burada lazım, orada değil. O yüzden İnfitar Suresi 6. ve 7. ayetlerde Rabbimiz Subhanahu ve Talab'a buyuruyor ki, Ey insan, üstün kerem sahibi Rabbine karşı seni aldatan, seni yalıntan neydi? Bakınız arkadaşlar burada bir soru kinayesi var. Allah Celle burada insanları düşünmeye sevk ediyor. Yoksa kıyamet günü geldiği zaman, cennet cennem ortaya çıktığı zaman, orada ağlamalar, sızlamalar hiçbir şeye yaramayacak kardeşler. O gün herkes nefsini kılacak. Günah işleyen keşke ben iyi insanları dostla yaran edinseydim, kötülerle birlik olmasaydım. Keşke dünya bu kadar dalmasaydım. Dünya hayatı ne kadar çabuk geldi geçti. Salih kişi ise diyecek ki, keşke biraz daha güzel amel yapsaydım. Allah Resulü keşke demeyin diyor dünya hayatında ama orada insan keşke diyecek. Kıyamet suresi 1 ve ikinci ayetlerin tefsirini okursanız görürsünüz kardeşler. İşte burada uyanmayı, burada aklınızı başımıza devşirmeyi ve şu ayeti bir daha tefekkür etmeyi Rabbim bize nasip etsin. Allah'a cüle insana sesleniyor. Her insan kendisine gelen bir mektup gibi bunu düşünsün. Allah Azze ve Celle kullarla tek tek konuşmak Allah kibir sahibidir. Gurur ve kibir ancak Allah'a mahsutur. O dilediği peygamberlerle konuştu, dilediğine vahiy etti, dilediğin ilham yoluyla konuştu. Ve diğer kulların da bunu vahiy etti. Bakınız peygamberimize vahiy olarak gelen söz bütün Ademoğlu içindir. Ey insan Lebbeşi Ya Rabbi, Emreti Ya Rabbi Kime seslendi Allah? Bize seslendi. Allah. Her can sahibi insan kendisine seslendi. Ey insan üstün kerem sahibi. Kerem ne demektir? Alak suresinde geçer. Keremin manası sonsuzluk anlamına geliyor. Ne sonsuzluk? Merhameti sonsuz kardeşler. Ey insan üstün merhamet sahibi kerem sahibi Rabbine karşı seni aldatan neydi? Şu dünya ayetinde seni ne aldat? Bak Allah-u Teala burada direkt seni bu aldattı demiyor. İnsana soru soruyor. Çünkü insan bunun cevabını verebilecek kapasitede. Eğer insanda akıl denen bir nimet olmasa zaten Allah-u Teala deliden bu dini düşürmüş. Din akıl sahibine inmiş. Ey insan üstün kerem sahibi Rabbine karşı seni yanıltan neydi? Seni aldatan neydi? bu günden karşılaşacağını günden seni alıkoyan, seni oyalayan, bu amelde seni burada gevşek tutan neydi diye Allah Celle insanlara ne yapıyor kardeşlerim? Düşünmeye, tefekkür etmeye o gün için burada hazırlık yapmaya sevk ediyor kardeşlerim. Subhanallah. Kimin diyor kitabı sağından verilmişse kolayca bir hesap ile muhasebe edilecek. Kolay ve zahmetsiz. Ona yaptıklarının bütün incelikleri sorulmayacak. Subhanallah. O yüzden hutsun-müslimit düzenin şeklinde okuyanlar bilirler. Allah'a mekfini bi halalike en haramike ve agni bi fadlike an masifak. Ya Rabbi haramına karşılık bana helalini yeterli kıl. Beni senin fazlınla yeterli kıl Ya Rabbim. Haramından beni uzak tut. Helalini de iktifa etmeyi nasip eyle. Ve Allah'a mekkini azabeke yavme tabasu ibadek. Ya Rabbi hesabımı kolay kıl. Ya Rabbi hesabımı kolay kıl. Ve Hazreti Ayşe annemiz peygamberimize sorduğunda Bakınız peygamberimiz ne diyor? Kim diyor hesaba zorlanarak çekilirse diyor o azaba çarptırılır. Kurtuluşu yok. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve ki kim hesaba çekilmeye başlarsa ve hesabı zor o diyor azaba uğratılır. O yüzden kardeşlerim Hüsnül Müslümü düzenini okursak mahşer günü biz bunun faydasını göreceğiz. Hüsnül Müslümü düzenini okuyan kardeşler okurken bunu da okuyorlar. Şu anda belki gayri ihtiyarı okuyoruz. Belki bunun şu anda dünya hayatında. O anda beynimizde bir meşgale var. Bunu bilinçli okumuyoruz ama bunu okuya okuya okuya okuya. Bir güne bunun sohbeti böyle karşımıza çıkar. Ya Sübhan'la ben bunu Hüsnü Müsim'de okuyordum ama bunun ciddiyetini bu kadar bilmiyordum ya. Bak kısacık dua. Allah'ın hakkını azâbeke yâme tebaası ibadek. Ya Rabbim. İnsanların hesaba çekildiği o gün benim hesabım kolay kıl. Bak kardeşler salih amel yapmak tevhidimizi artırmak, imanımızı artırmak, korkumuzu, sevgimizi artırmak bir yana. Hangi amelde olursak olalım kardeşler. Saad bin Nuaz radıyallahu anh savaşlara katılmış. Peygamberin sevgisini, övgüsünü, arkadaşlığını kazanmış. Savaştan yara almış, yatağında ölmek üzere. Allah Resulü birçok sahabenin vefatına yetişemiyor. Sahabelere haber veriyor. Bunun vefatı yaklaşırsa, sekaret yaklaşırsa bana haber verin. Allah Resulü yanındaki sahabelerle beraber buna haber gelince Sa'd bin Muaz'ın evine gidiyor. Ve içeri girince ayaklarını ayağa kaldırıyor. Parmaklarının ucuna kalkıyor kalkıyorlar. Sahabeler yüzünü Sa'd Muaz'dan peygambere çeviriyorlar. Çünkü her hikmeti, her hal ve hareketinde bir hikmet saklı. Her hali ve hal hareketi vahiyle meşale. Ey Allah'ın Resulü bunun hikmeti nedir diye soruyorlar. Odanın içini diyor melekler durdurmuştu. Onları basmaktan korktu. Melekler eşliğinde can alınacak. Çok değerli bir sahabe. Ve Allah Resulü bu sahabenin geliyor elinden tutuyor. Korkuyor musun diyor. Herkes kendini bu sahabenin yerine boysun. Korkuyorum diyor. Ümit var mı diyor. Var diyor. İşte bu imandır diyor Allah Resulü. Rabbim bize ümit ve korkuyu dengelemeyi, Allah'ın muhabbeti de yanına katmayı, bu üçlü üçgeni yaşadığımız sürece unutmamayı ve bu hal üzere de Rabbimize kavuşmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Ve Saad bin Muaz orada vefat ediyor kardeşlerim. Allah Resulü buyuruyor ki eğer kabir azabından biri kurtulsaydı saat bin Mağaz olurdu. Kabir onu sıkacak diyor. Ne oluyor bize kardeşlerim? Peki kabirin sıkması nedir? Bir devre işte şu iki tane hadisi bu iki tane bir hadisteki iki tane rivayeti dinlerken zannediliyor ki yani sadece şu iki tane amelden dolayı insan kabirde azap çekiyor. Yani diğer hiçbir ifyamelinden dolayı çekmiyor. Hayır kardeşlerim. Allah Resulü bir kabir sana geçerken bir dal alıyor, ekiyor. Bu diyor yaş kaldığı sürece yani canlı olduğu sürece diyor bu ne şefaat edecek. Sizin nazarınızda basit ama bunlar diyor Allah katında diyor. Dünya hayatında basit zanneden amelden dolayı terk etmiyorlardı bu masiyetlerini. Kabir azabına dışarıldı bu. Yani basit dediği yani hiç başka bir amelden değil sadece bu iki amelden demiyor. Bizim basit saydığımız kovuculuk, nemamcılık, laf getirip laf götürme, onun bunun kusurlu uğraşma. Ancak derste geçti ya. Bir insan niye onun bununla uğraşıyor biliyor musun kardeşim? Kendi nefsine güç getirmeye güç yetiremediği için. Kendi nefsine cihat edemediği için. Kendi nefsine yüzleşmediği için. Kendi nefsini hesaba çekmediği için. Kendisini konti garanti gördüğü için. Sağlan solan uğraşır. Onun lafını ona götür. Onun lafını ona. Onun hatasını söyler hazzeye kalır. Bak kabirde neye yolaştı? Kabir azabına yolaştı. Kabir sıkmasına yolaştı. Ve idrar, idrarına dikkat etmeme kardeşim. Ayakta bevletmek. Kabir azabına yola çıkıyor kardeşlerim. Buradaki rahatımızı düşünüyoruz ama orada bizim başımıza gelecek helakları şu andaki bizim nazarımızda basit gördüğümüz amellerden dolayı o azabı bizler kardeşlerim ciddiye alıp önemsemiyoruz. O yüzden Hazreti Ayşe annemiz diyor ki ben Allah-u Teala kolaca bir hesap ile muhasebe edilecektir buyurmuyor mu dedin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu sadece arz makamındadır. Yani Allah-u Teala'ya dilek makamındadır. Çünkü hesabı kıyamet günü tartışılan kesinlikle azaptan kurtulmayacak kardeşlerim. Allah'ım, beni azabeke, yevme tebaasi ver. Ya Rabbim, hesap ayağa kalktığı gün uyuduğunuz gibi ölecek, uyandığınız gibi mahşere geleceksiniz. Hesap ayağa kalktığı gün Allah'ım hesabı kolaylaştır. Bir münadi mahşer günü seslenir. Dünya hayatında ne kadar kaldınız? Subhanallah, bir gün belki daha al denir. Daha bugün 80 küsur yaşlarındaki bir amcaya sordum. Siz de sorun. Nefis burada ıslah oluyor kardeşlerim. Şu anda Allah'a cihaz Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor mu? Gökler ayettir diyor Allah-u Teala. Yani ayetler sadece Kur'an-ı Kerim'deki ayetler değil. Ayet yani beyine, belge, bilgi, uyarı, haberci. 80-90 yaşındaki insanlar, yaşayan insanlar bizler için ayet. Sorduk amcamıza. Amca bu kadar yaşadın ne anladın? Subhanallah. An bu an diyor bak. Bakınız o minadın sorduğuna, mahşer gün bütün insanların ne nideoları cevabına ne diyorlar? Bir gün belki daha az kaldık. Peki kardeşlerim. Bir gün belki daha az olan bir dünya hayatı için. 80 yaşındaki insanlara sorun sonra kendinize tefekkür edin. Ve dönün nefsinize deyin ki ey nefsim sen 80 sene bile yaşarsan her şey hormonlu olmuş. Her şey sahte olmuş. Sahtelikten kurtulan şeyleri tenzih ederim. Meyveler, sebzeler, domatesin yanında küçük bir domates daha çıkmış. Salatanın yanında farklı bir şey daha çıkmış. Geceden böyle yeşil olan domates bir anda kısa bir zamanda hemen kıpkırmızı oluyor. Ve biz bunları yiyoruz kardeşler. Her şey sahte olmuş, ilaçlar, meyveler, sebzeler. Onlar diyor sistemi bozacaklar Allah-u Teala. Yeryüzünü bozdular, insan neslini bozdular. Ve biz bu toplum içine yaşıyoruz. Artık öyle eski insanlar gibi 2-3 tane karı alan, eskiden öyle 80-90-100 yaştaki insanların nesli bitti kardeşler. Artık 20 yaşındaki gençler bile top stadında, da sporcu kalp krizinden gidiyor. Niye? Küçük çocuk kalp krizinden gider mi? Gider. Küçük çocuk böbrek yetmezli olur mu? Olur. Niye? Yediğimiz içtiğimiz şeylerden. Kardeşlerim bizim 80-90 sene en iyisini Allah bilir. Böyle bir ömrümüz daha yok. Şu anda herkes kendi yaşını tefekkür etsin şöyle bir. 20 diyelim. 25 diyelim. Allah Resulü buyuruyor ki benim ümmetimin ortalama ömrü 60 ile 70 kısım senedir. Eğer 25'sek burada ne kaldı geriye? 60, 35 mi? 8, 16, 24. 8 saatlik uykuya gitti, ya çok fazla kıstın. Ama öyle. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber sünbülü hadislerde gece uyudunuz ama diyor, canınızı alırız. Allah Resulü uykuyla ölüm diyor kardeştir diyor. Subhanallah. Allah'ta, işte uyku acizlik ya. Biz gece böyle hani bırak da bir Ölüm demiyoruz. Bırak da bir uyuyayım diyoruz. Allah'tan ölümü bize böyle alıştırmış. Niye? Aciziz. Zavallıyız. Üçte biri de öyle gitti. 50-60 yaşına kadar başladık sıkıntılar çekmeye, hastalıklar çekmeye. Kaldı burada 10-15 sene kardeşler. Yani dünya hayatının denildiği zaman 25-30 yaşındaki bir insan öyle uzun uzun gelmedi mi kardeşlerim? 10-15 sene gelsin. Şöyle 10-15 senemizi alalım kalem kağıdımızı elimize. Dünya için ne planlar yapıyoruz ya Allah aşkına ya. Ya ömür nedir ha? Ömür ne ya? Bakınız bu yakın tarihte Bilal amca diye bir kardeşimiz bir amcamız vefat etti. Ben bunun vefatını düşünce aklıma şu hadis geldi. Subhanallah. Cemaatten cemaate koşan birisiydi. Burada da sohbete gelmişti. Yaşı büyük. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Nasıl dirilirseniz öyle mahşere gelirsiniz. Nasıl mahşere gelirseniz öyle yastebiniz ya sağdan ya soldan gelir. Bilal amcamız hep sohbetlerdeydi. Allah-u Teala tam sohbet ortamında canını aldı. Bine yakın insan da cenaze namazını orada kıldırdı, böyle gönderdi. Ve tevhideli bir insana da cenaze namazını kılmak, 40 kişiden fazla insana da onun hakkında dua etmek nasip oldu. Bakınız Müslüm'de gelen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 40 tane tevhideli muvahit bir kişinin hakkında doğru şahitlik verirse Allah-u Teala buyuruyor ki ben de o kullarımın şahitliğini kabul ediyorum Kardeşlerim şu anda kendi nefsimizdeki halimize bakalım. Dedik ya haya gittiği zaman günah işleme başlıyor. Müslüman sen günahını insanlara şahit tutmak için mi işliyorsun açıkta? Bir tane cenaze gidiyor bana. Hazreti Ömer ve seçkin sahabeler var. Bir topluluk cenaze sahibi hakkında kötülüğünden, kötü emirlerinden bahsediyor. Allah'ın eseri vacip olur diyor. Aradan bir zaman geçir bir cenaze daha geçir. Yine aynı topluluk o cenazı hakkında salih amellerinden bahsediyor. Allah Resulü yine vacip olur diyor. Hazreti Ömer merak ediyor soruyor. E Allah Resulü bunun hikmeti neydi? Sizler Allah'ın gözündeki şahitlerisiniz. Şu anda bizler birbirimiz için şahitleriz kardeşlerim. Birbirimize günahlarımızı şahit etmeyelim. Ya i̇yi biliriz. Ya Neyini iyi biliyoruz ya? Biz birimizi görünce Allah'ı mı hatırlıyoruz yoksa en son kaldığımız gıybet dedikodu beraber top mu maça mı gittik, heykele çıkıp tur mu attık, bir güzel elbise almaya mı gittik? Yani birbirimizi görünce niye hatırlıyoruz? Ortak ülfetimiz ne? Hani Allah için birbirini sevenler hakikaten biz burada bu diyaloğu sağlayabildik mi? Ve o topluluk ne diyor? Onun güzel amellerinden bahsediyor. Ve Allah Resulü vacip olur diyor. Hazreti Ömer sorunca da sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. O kötü amellerinden bahseden insanlar o adam kötü olduğu için, kötülüğünden bahsettiklerinden dolayı şahit oldukları için vacip oldu. Cehennem ona vacip oldu diyor. Güzel amellerinden bahsedenlerdi ki onlar da demek onun güzel amellerine şahit olmuşlar. Allah Resulü ona da vacip oldu. Ne? Cennet vacip oldu. Biz ama birimize karşı günahlarımızı işlerken, birimize karşı masiyetlerimizi işlerken hiç bu raddeye geleceğini hiç hesaplayamayabiliyoruz. Hangimiz hangimizin hayırlarına mı çok şahidiz? Yoksa mas masiyetlerine mi şahidiz? İki tane tevhideli Müslüman imanları çok güzelken iyi geçinirler de İki kişiden birisinin imanı hala iyi Diğeri ondan sizce niye ayrılır? Bir daha tekrar diye İki tane tevhideli müsma çok iyi geçinir Ama bir müddet sonra bunlar birbirinden ayrılmaya başlarlar Ama bir tanesinin imanı gene iyidir Ama öbürü ondan ayrılmıştır Niye? İmanı Diğerinin imanı zayıflamıştır artık konuşmalar ona ağır gelmiştir Hakkı tavsiye eder nefsine ağır gelir Sabrı tavsiye eder nefsine ağır gelir Yanında bir masiyet konuşur Allah'tan kork der nefsine ağır gelir Ya o adamın bulunduğu ortamda olmak istemez ya da o, artamı, o adamı bulunduğu ortamlarla uzaklaştırmak yok etmek ister. Peygamberi niye öldürmek isterler? Nasihatler kulaklarına ağır geldiği için. Peygamberler o müşriklerden haraç mı istedi? Kötülük mü yaptı? Ne yaptı? Şu anda Müslümanlar birbirini nefis olarak çekebiliyor mu kardeşler? Veya birbirlerine nasihat ediyorlar mı? Karış bak burada sohbet var Allah için. Kardeş sen yıllardır bu ortamın içindesin şu amelinde eksiklik var Allah için şu amelini düzelt. Kardeş bak burada şu Salih Hamel var. Şunu yapalım. Ve o kardeşin gücüne itiyorsa onu öbürü teşvik edebiliyor mu? Yoksa onunla dünyalık bir çıkarın bir menfaati var aman ha. Aman. Ya da aman ha şu diyalogun bozulmasın. Şu çıkarın bozulmasın. Şunla şu şeyimi yaparsam işim kötü olur mu diyor. Bakınız kardeşlerim Allah Resulü vaktiyle yaşamış bir alimden misal veriyor. Öyle kim bu insanlara nasihat ediyor. Yapmayın. Etmeyin. Allah'tan korkun. Allah bera verir. Şu günahlarınızı terk edin diyor. Oradaki insanlar bunu dinlemiyorlar. Şeytan ikinci günü geliyor bu halime besle veriyor. Riyaz salinde geliyor bu hadis. Sahip. Subhanallah. Ya sen diyor bak bunlarla akrabalığın var. Senin bunlarınla diyaloğun var. Sonun bunlara bir menfaat çıkarım var. Dünyalık bir bağım var. Sen buna nasihat etmeye kalkarsan akrabalığın biter, dostun biter, çıkarın biter, menfaatin biter. Yalnız kalırsın tek başına. Sen ne yapıyorsun? Sen buna dün nasihat ettin. Allah seni senin üzerinden sorumu da artık bunları uyarma. Bu vesile alim kulak veriyor. Ayeti hatırlayalım. Onlar ki sözü dinlerler en güzeline. Tabi olurlar. Bu alim güzel sözde değil, kötü sözde tabi oluyor. Ve kulak veriyor. Bu defa o insanların ortamındaki nasihatlere, hani dün nasihat ettim bugün daha nasihat etmeme gerek yok diyor ama ortamdan da uzaklaşmıyor. Alim onların içinde. Bunlar bir gün, iki gün masiyet işliyorlar. Diyelim yani ki bu kağıt oynamaysa önce bir uzakta duruyor. Çay gönderelim mi? Yok yok istemem diyor. Ama yanlarından da ayrılmıyor. Ama ticaret çıkar menfaatın bitmesin diye. Subhanallah. Yani bunu bir kağıt oyundan örnek verelim. Ondan sonra tabii onların içinde çay davet ediyorlar. Çayı kabul ediyor. Yani de kağıt oynanan masadan çay içilmez hesabına. Ondan sonra Ya çay içinde şöyle yakınımıza gelir. İkinci günü yakına geliyor. İkinci günü biraz daha yakına geliyor. Dörüncü günü kağıtlara bakmaya başlıyor. Beşinci günü kızı at, tapazı at, şunu at, bunu at. Altıncı günü bakıyorsun adamın önünde kağıt. Yedinci günü Allah Resulü bakın kardeşlerim. Bu anlattığım hadise aynı bu şekilde değil. Ben bu hadiseyi, bu had anlattığım hadis, hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nakli riyaz benim bu anlattığım olay ise canlı canlı vakıf şahit olduğum bir olay. Canlı canlı. Adam önce takvalı makvalı, adreslerini madreslerini böyle alıp ezanı koruyan bir insan. Ama arkadaş grubu kağıt iş oynayan. Güya onları kurtaracak. Kağıt masasında nasihat edecek. İşki masasında nasihat edecek. Karı kızın çok olduğu ortamda gidecek o öyle lüks yerlerde ona nasihat edecek. Sen kimin arabasına binmişsin? Müslüman. Evvela bile var dolmuşa gelme dolmuşa. Sen kimin dolmuşunda kime nasihat edecek? Arkadaşı uyardık böyle yaptık. Vi direkt bu böyle Vi har Kardeş bak bu har ha yavaş Vi Acaba diyor maşallah ben har ya diyor. Vi hepsini buradan kurtaracağım. La har inte något. kurtul? Yok. Önce çay verdiler har etmedi. Ben de bakıyorum inte något. Vi har Çaylarını kabul etti. har günü Yakından böyle geldi. inte günü subhanallah. har inte något. Bir har baktık masada kağıt har Bir något. Vi har inte något. Vi har inte något. Vi Kahvenin iki tane girişi var. Ben de dışarıdayım. Şeref satıyorum orada dışarıda. Arka kapıdan geri gidiyor. Ben görmeyeyim diye. Arkadaş sen benden saklanmayla Allah'tan da kaçamayacaksın ki. Bak o gün Allah Teala senin amelinle yakalayacak. Müslüman sen önce kendini kurtar. Bırak onu bunu kurtarmayı. Önce bir kendini kurtar. Bakırız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor kardeşlerim. Birçok Müslüman böyle gitti biliyor musun? Masihetlere, günahlara, hatalara, kusurlara... Ve cemaat ortamından uzaklaşmaları. Ve böyle bir zaman sonra masiyet de ona artık normal gelmeye başladı. Artık o masiyetler, yani kişinin sakalı varsa kısalmalar, işte kıyafetinde şeyler var, cemaate gitmeler gelmeler varsa, cemaatten uzaklaşmalar, sabah namazlarının kaçmaları, artık ufacık şeylere sabredememeler, sinirlenmeler, sıkılmalar, günah kalbi tırmalayan şeydi değil mi? Ufacık şeye sabredememeler, sıkılmalar, ıkılmalar, e artık bu tevhideli Müslüman'a yaklaşmak ister mi? Niye? E edecek. E hatasını söylecek, En son kaybetmiş olduğu salih amellerini hatırlatacak. Bu da var şeytan Allah'a değil. O temineli insandan korkmasını hatırlatır. Biliyor musun Müslüman? İman zayıfladığı zaman bu vesveseler hangi bize hatırlıyor ki? Allah korkusu burada bitiyor. Başımız olan o Müslüman'ı görmeyin bana nasihat eder. Amelimde eksiklik var. Cemaati hatırlatır, sohbeti hatırlatır. Camii hatırlatır. Salih ameli hatırlatır. Enisi onu ne yapmayayım ben? Görmeyeyim. Tamam sen ondan uzak durdun, ondan kaçtın. Ya Allah'tan? Allah'tan da kaçabileceksin Müslüman. Gücün yetecek mi buna? O yüzden Rabbim, ayet-i kerimede de Rabbimizin buyurduğu gibi, can köprücü kemiğine diyor, dayandığı zaman diyor, bacak bacağa dolaşır. Herkes kendini hepsini bir marahap etsin. Eğer uykuda, uyku halinde ölmezsek bunu yaşayacağız kardeşler. Baygın veya uyku halinde ölmezsek bunu yaşayacağız. Can köprücük kemiğine dayandığı zaman bacak bacağına dolaşır. O gün sevk Rabbi ilahiyedir. Nereymiş? Bizi yaradan. Kalu inna lillahi <gülüyor> ve inna ileyhi racun. Ondan geldik, tekrar dönüş ona. Kurtaran yok mu denir? İnsanlar tabi paralar. Ama ayetlerimizin de buyurduğu gibi, saat gelmiş ne bir saat ileri ne de bir saat geri. Korkudan onun bacakları titreme başlar. Ama Allah'ın emri gelmiştir dön Rabbine diye ve uruf çıkar kardeşlerim. Uru çıkmaya başlayınca eğer günahkar, masiyetli bir kulsa tekrar cesede geri dönmeye çalışır. Çünkü orada alevden ateşlerle, yatak döşeklerle ve ateş şeklinde görebilir gelir kardeşler. Onu öyle bir şekilde o cesetten çıkarır ki, Subhanallah. Pamuk tarlası düşünün, pamuk tarlası Bir de komple topuzlu böyle iğneli şey düşünün böyle. O pamuk tarlasının altında o pamuğu çekiyorsun. Bütün hücrelerden, bütün iliklerden, bütün damarlardan alıp parçalana parçalana söke söke çıkarır onu. İnsan bu şekildeki bu azabı daha çıkarken o ateşin içine konup da göklere birinci kaçıp da gökten fırlatılırken kuş mu kapacak, kurt mu kapacak? Yerin içindeki azaplar. üç günlük dünya hayatındaki şu havaya, nefse uymaya değer mi kardeşlerim? Değer mi kardeşlerim? Durup tefekkür edelim. Burası düşünme düşünmeyir, muhasebeyir. Her yaptığımız amelden miskala kayna yara, miskala şere yara. Hesaba çekileceğiz. Şimdi ben tevhidin üzerine fazla girmedim. Burada çoğumuz tevhid derslerini zaman zaman duyuyoruz. Biz ne kadar tevhid ediyoruz kardeşlerim? Ne kadar? Tevhidimizi şeytan mı bize hatırlatıyor? Biz mi şeytana karşı kalkanlara kullanıyoruz? Tevhidimiz mi bizi günahlardan alıkoyuyor? Yoksa ben tevhid edeyim. Şu günahlar var ama şirkim yok. Allah beni affeder diyemez. Şu ayet mi bize isabet ediyor? Allah Allah'ta ayette bu ya, sakın şeytan sizi Allah ile kandırmasın. Allah ile nasıl kandırır? İşte şöyle kandırır. Şu anda ben bizim arkadaşlarım bazılarının dilinde bunu duydum da ondan böyle dönüyorum dönüyorum aynı kelimeyi söylüyorum. Ya tev biz tevhid ediyoruz Allah bizi affeder. Sanki konti garanti almışız. Sahabeler içerisinde kardeşlerim cennetlik oldukları müjdelendiği halde bu kelimeyi kullanmıyorlar. Ya bizden ne oluyor bu cesaret nereden geliyor? Allah'a karşı bu cesareti nasıl alıyoruz? Kimsenin Allah ile akrabalığı yok ki. Allah tarafından rızkımızda dünya hayatında kefil olmuş. Cennete girmemize, cehennemde kurtulmamıza Allah kefil değil ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi ben sonumun ne olacağını bilmiyorum diyor. Ama bu asrın tevhideli Müslümanı, ya biz tevhideliyiz Allah bizi affeder diye cesur. Vallahi bu cesaret şeytanın kandırmacası ve korkutması. O yüzden Rabbim aklımızı başımıza devşirsin. Durup tefekkür edip şöyle bir düşünmemize nasip etsin. Biz ne yapıyoruz ya? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz kardeşlerim? Nereye gidiyoruz? Våra aser-såresinsdelar, Mina Allah, samtalet vårt ska avslutas. Bismillahirrahmanirrahim. Wallasr, innal-insan ala fi khusrin illa lla dzina amalam. O amilus salihati o tavassal bil haki, o tavassal bil sabr. Imam-i Şafii säger att, Rahimullah, det här såret säger, ummet är ytterdär tård. Innanlare, inandringar, i livet genomgående, amelade, tevridande är inte. Inandringen, i livet genomgående, İmanı önce amel etmek için öğrenirler kardeşler. Tebliğ etmek içindik. Biz burada sıralamayı kaçırdık. Veya şaşırdık. Veya işimize öyle geldi. Amel etmeden tebliğ etmeye soyunduk. İnananlar, inandığını hayata geçirenler, hayata geçirdiklerini karşıdaki insanlara da hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Zamana yemin olsun ki bütün insanlık hüsrandadır. Bu dördü müstesna kardeşler. Rabbim bizi bu dört günlerin Şümulle vasif olan kullarından eylesin. Amin. Hayatımıza geçirmeyi nasip etsin, amel etmeyi nasip etsin Amin. ve elimizden geldiğince de Allah'ın dinine yardım etmeyi nasip etsin. Amin. Bir kişi daha olsa insanların hidayetine Rabbim vesile olmamızı nasip etsin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü ilaha illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke. Dininiz için Allah razı olsun.